Merhaba değerli arkadaşlar, Orta Çağ Felsefesi programına hoş geldiniz. Dilerseniz öncelikle Orta Çağ Dönemi Felsefesi hakkında kısa bir giriş yaparak başlayalım. Orta Çağ, felsefe tarihi açısından son derece önemli ve zengin içerikli bir dönemdir. Zamansal olarak Orta Çağ Felsefesi Agustinus'la başlayıp St. Thomas'lı Johannes'le son bulmaktadır. Avrupa 4. yüzyıldan itibaren büyük bir barbar saldırısı ve istilasıyla sarsılmış, neredeyse bütün şehirleri, manastırları, eğitim kurumları, kütüphaneleri yağmalanıp yakılmıştı. Bu ortamda elbette eğitim olanağı ortadan kalktı. Eğitim kurumlarındaki tahribat, Dönemin insanına eski Yunanca öğretme olanağının önünü tıkadı ve eski Yunanca dolayısıyla eski Yunan felsefesi metinlerine ulaşabilecek insan sayısında inanılmaz boyutlarda düşüş yaşandı. Bununla birlikte bazı ailelerle ücra köşelerdeki bazı manastır kütüphanelerindeki temel yapıtlar sayesinde eğitim devam edebildi. Bu eğitim sayesinde Agustinus ve Boetius gibi isimler ortaya çıktı ve yapıtlarıyla Orta Çağ felsefesini biçimlendirmeye koyuldular. Şimdi de Agustinus'un yaşamı ve yapıtlarına bir göz atalım. Agustinus, milattan sonra 354 yılında Kuzey Afrika'nın en önemli tarihsel yerleşimlerinden biri olan Kartaca şehrinin batısındaki Tagaste'de dünyaya geldi. Zamanla annesinin inancı olan Hristiyanlıktan uzaklaşıp o dönemde etkili bir dini inanış olan Maniciliğe girdi. Manicilik Manes veya Mani tarafından 3. yüzyılda kurulmuş bir inanç sistemidir. Fakat zamanla felsefeyle durmaksızın uğraşan Agustinus için Manicilik pek çok soruya cevap veremez hale gelmişti. Bu dönemde Agustinus yeni Platoncu düşünürlerin eserlerinden etkilendi. Ve bu eserler Agustinus'un Hristiyanlığa yeniden ilgi duymaya başlamasına, maddeci düşünceden uzaklaşmasına ve moral hayatını arındırması için kıpırdanmasına yardımcı oldular. Agustinus'un başlıca eserleri düzen hakkında, şüphecilere karşı, güzel hayat hakkında, Ruhun ölümsüzlüğü hakkında, müzik hakkında, ruhun niceliği hakkında olarak sıralanabilir. Agustinus'un varlık ve bilgi anlayışı için bir diyalog halinde kaleme aldığı eseri Solilocuia iyi bir kaynak metindir. Agustinus'un bu eserinde iki temel karakter bulunmaktadır. Agustinus ve Akıl. Akıl Agustinus'a sorar. Neyi bilmek istersin? Agustinus yanıt verir. Tanrıyı ve ruhu bilmek istiyorum. Akıl yeniden sorar. Daha fazlasını istemez misin? Agustinus yanıtlar. Hiçbir şekilde. Agustinus'un buradaki yanıtı, onun felsefi anlayışının önemli bir kişisellik içerdiğini göstermektedir. Bu felsefi anlayış, Aynı zamanda kaçınılmaz bir şekilde dinle özdeşleşmiş bir etkinliktir. Agustinus'a göre insan aklı kendi başına bırakıldığında hakikate ulaştıran bir etkinlik gerçekleştiremez. Bu bakımdan aklın birinci ödevi olan bilmek inanmaktan sonra gelmelidir. Platon'un ideasıyla büyük bir benzerlik gösteren Agustinus'un tanrısı, Ezeli ve ebedi bir varlıktır. Zira Protinos, evrenin zorunlulukla birden türediğini söylemektedir. Oysa Agustinus için böyle bir zorunluluk söz konusu bile olamaz. Tanrı'nın bir zorunluluktan dolayı eylemini gerçekleştirmesi düşünülemez bir durumdur. Zira o daha üstünü veya daha iyisi asla düşünülemeyecek bir varlıktır. Agustinus'un aklın maddesizliği ve bilişsel bakımdan biricikliği üzerinden geldiği başka bir önemli nokta memoryadır. Memorya hem bilme ediminin ve düşünmenin malzemelerinin bulunduğu bir depo, hem de aklın kendi nesneleriyle karşı karşıya geldiği bir mekandır. Agustinus'un etik ve siyaset anlayışına göre, Tanrı ile karşı karşıya kalınan yer olarak belirlediği memorya aynı zamanda Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için de bir zemin karakterdir. Tanrı'yı araştırma işi aynı zamanda hakikati arama eylemidir. Agustinus'un felsefesinde sevginin özellikle de Tanrı sevgisinin önemi büyüktür. Sevgi insanları bir araya getiren ve tanrıyla kaynaştıran önemli bir özelliktir. Agustinus'un felsefesinde iki farklı türden sevgi bulunmaktadır. Bunlardan ilki daha önce de gördüğümüz gibi tanrı sevgisi, diğeri de kendini sevmek ve dünya sevgisidir. Şimdi de dönemin bir diğer etkili düşünürü olan Boetius'un yaşamı ve yapıtlarına bakalım. Agustinus'un ölümünden yarım yüzyıl sonra doğan Boetius milattan sonra 480 yılında Roma'da dünyaya geldi Atina'da Grek kültürü ve felsefesi üzerine dersler aldı Grekçe öğrendi Boetius İtalya'ya döndüğünde Roma'ya yerleşti ve yüksek yaşam zevki ve zekası sayesinde kamu hayatında önemli bir yer elde etti ve 510'da konsüllük görevinde bulundu Felsefenin tesellisi hakkında eseri, felsefe tarihinin en çok tanınan eserlerinden biridir. Boetius'un varlık ve bilgi anlayışı da bu eserinden hareketle yorumlanabilir. Eser, edebi değeri yüksek bir çalışmadır. Boetius, gözlerinin önündeki bu görüntünün ayrıntılarını satırlara aktararak, felsefenin özelliklerini ve sınıflarını anlatmak yolunu tercih etmiştir. Boethius felsefe tarihinde quadrivium kavramını düşünme pratiğimize sokan isimdir. Mantık, retorik ve gramerin meydana getirdiği bilim topluluğuna Boethius'tan önce de trivium denmekteydi. Buna karşılık aritmetik, geometri, astronomi ve müzikten oluşan topluluğa quadrivium adını veren ve astronomi dışında diğerlerinin hepsi hakkında çalışmaları kaleme alan Boetius'tur. Boetius'un temel amaçlarından biri Platon'la Aristoteles'i uzlaştırmaktı. Boetius evreni anlamaya çalışırken bütün var olanların üstündeki tanrıyla biçimlenen bir gerçeklik düşünmüştür. Tanrı ona göre salt formdur. İnsan aklında aklın ışığının zayıflamasından kaynaklanan bir karanlık ve bu karanlıktan dolayı saklı duran birçok kavram bulunmaktadır. İşte duyularımız bu saklı kavramlarımızın ortaya çıkmasına neden olacak bir şekilde ruhumuzu harekete geçirecek türden bir duyusal etkileşim meydana getirmektedirler. Buradan hareketle Boethius'a göre kavramlarımızın oluşmasında duyularımızın ürettiklerinden soyutlanan herhangi bir içerik olmadığını söylemek mümkündür. Kavramlarımız doğuştan sahip olduğumuz yapılardır ve bunlar daha önceki hayatımızda biçimlenmiş olan içeriklerdir. Özetle, Boetius'un bilgi anlayışının Platoncu olduğunu söyleyebiliriz. Bu programımızda dönemin önemli isimlerinden Anselmus ve Abelardus isimli düşünürleri ele alacağız. Öncelikle Anselmus'un yaşamı ve yapıtlarıyla başlayalım. İtalya'nın kuzeyindeki Ağustosla'da 1033 yılında dünyaya gelen Anselmus bu yüzden bazı zamanlar Ağustalı Anselmus olarak da anılmaktadır. 23 yaşına kadar kaldığı Ağustada Benedik'ten tarikatının rahipleri tarafından eğitildi. Yaklaşık 3 yıl boyunca Avrupa'da değişik yerleri ziyaret etti ve 1059'da Beck Manastırı'na geldi. Özgür sanatlar konusundaki eğitimiyle tüm Avrupa'da ün kazanmış olan bu manastırda 1078 yılında Beck Manastırı'nın kurucusu ve ilk baş rahibi olan Herluin öldükten sonra... Baş rahip seçildi. Eğitimin yanı sıra önemli çalışmalara da imza atan Anselmus bu dönemde pek çok eserini kaleme aldı. Anselmus'un tanrı ve ahlak anlayışına baktığımızda ise şunları söyleyebiliriz. Anselmus ortalama bir ortaçağ filozofi gibi insani bilginin kaynaklarının akıl ve iman olduğunu düşünmekteydi. Bununla birlikte Anselmus... La Frank'ın öğrencisiydi ve imanın bütün bir insan araştırmasının başlangıcı olması gerektiğini söylüyordu. Bununla birlikte o, imanın ancak akılsal bir çalışma ve gayret sonucunda yetkinleşeceğine inanmaktaydı. Bu yaklaşım üzerine inşa edilen anlayış, bir süre sonra kendiliğinden Anselmus'taki doğal ilahiyatı da belirginleştirmektedir. Elbette bu ilahiyatın başında ve sonunda hem bir ilke hem de amaç olarak Tanrı'nın kendisi yer almaktadır. Anselmus'un Tanrı kanıtlaması birden fazladır. Şimdi gelin bu kanıtlamalardan bazılarına göz atalım. Birinci Tanrı kanıtlaması aslında bütün bir felsefe tarihi içinde ön planda olan yaklaşımdır. Buna göre aklımız ve duyularımız, çevremizde pek çok iyi şeyin bulunduğu konusunda bilgi iletir. Herkesin ve her şeyin iyi oluşunun nedeni olan iyiliğin de, bir nedeninin olması düşünülemez. Bu iyinin varoluşu, bizzat kendisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Sadece o, bütün diğer iyi şeylerin üstünde en yüksek iyidir ve bütün var olanlar içindeki tek mükemmel olan olarak Tanrı'nın kendisidir. İkinci Tanrı kanıtlamasında her şey var oluşunu, var oluşunu bizzat kendisi aracılığıyla gerçekleştiren bir varlıktan almaktadır. Var olmak belli bir düzeyde mükemmellik içermektedir aşağı yukarı mükemmel olan her var olan bu mükemmelliğini en yüksek derecede mükemmelliği sahip olmaktan almaktadır ve o da tanrıdır şimdi de bir diğer düşünür olan Abelardus'un yaşamı ve yapıtlarına bir göz atalım Petrus Abelardus 1079 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Helo ise yazdığı mektuplar ve kendi hayat hikayesi olan Historia Calamitatum Mearum felsefe tarihi içinde rastlanan Ender otobiyografilerdendir. Abelardus üzerine çalışanlar onun eserlerini 1121 yılından önce çeşitli eserler hakkında kaleme aldığı yorumlar birinci gruptaki gibi küçük çalışmalar olan mantık araştırmalarını kapsayan çalışmaları ve herhangi bir eserin yorumu olmayıp bizzat kendi düşüncelerini içeren diyalektika olmak üzere 3 grupta değerlendirmektedirler. Tümenler ve bilgi anlayışı konusunda Abelardus temel olarak her şeyin tikel olduğunu düşünmekteydi. Esasında metafiziğinin de kalkış noktası işte buydu. Abelardus'un Aristoteles okumalarında belirginlik kazanan yaklaşımından yola çıkacak olursak, tümellerin şeyler olmadıklarını anlarız. Abelardus, tümellerin sesler olduklarını ileri sürmektedir. Bununla birlikte o, tümellerin sadece kelimeler olmadıklarını Onların anlamlarının da olduğunu düşünmektedir. Abelardus'a göre doğada ikili bir ayrımdan söz edebiliriz. Bunlardan ilki duyular, diğeri de anlama gücü diyebileceğimiz ve soyutlama yapan yeti. Abelardus kendi tümel öğretisini şu sorular bağlamında özetlemektedir. Cinsler ve türler var mıdır? Tümeller... Cisimsel midir yoksa cisimsiz midir? Tümeller duyulanabilir şeylerde mi yoksa onların dışında mı vardır? Eğer bir tümel tarafından imlenen bireysellerin tümü ortadan kalksaydı, tümel anlamını devam ettirir miydi? Gül herhangi bir gül olmasaydı gene de gül olarak kalır mıydı? Abelardus, çeşitli ahlak sorunlarını da ele almaktadır. Abelardus'un başlangıçta ele aldığı kavram günah kavramıdır. Günahın bireysel yönüne özellikle vurgu yapan Abelardus'a göre günah, bilerek ve isteyerek Tanrı'nın kendisine ve onun emirlerine karşı gelmektir. Zihinsel olarak kendi kendine yeten her yetişkin, tarihin her döneminde... ...belli başlı yasakların varlığından haberdardır. Bu yasaklar arasında insan öldürmemek, hırsızlık yapmamak ve zina gibi her dönemde geçerli yasaklar bulunmaktadır. İnsanın bu yasaklarla olan ilişkisi, ondaki bilinç durumu üzerinden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla... Abelardus'a göre eylemlerimizin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkan durumdan daha önemli olan şey içimizdeki niyettir. Bir başka deyişle niyet eylemden daha önemlidir. Zira ilahi yasalarla olan en derin ve gerçek temas zihinsel olarak içimizde gerçekleşmektedir. Günah o halde kötü niyet sonucunda ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle Hristiyanların ilk günah adını verdikleri ve Adem Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan olay bütün insanlığı bağlayacak bir durum değildir. Günah insanın bireysel niyetiyle ilgili olduğundan ilk günah da Adem Havva'nın bireysel günahlarıdır. Hristiyanların bu konuda paylaştıkları şey işlenen günahın kendisi değil fakat bu günahtan dolayı ortaya çıkan cezanın kendisidir. Abelardus'un ahlak öğretisi öznel bir ahlaktır. Bu ahlakın temelinde tek bir ölçüt bulunmaktadır. O da bireysel niyettir. Abelardus'un dönemine göre epeyce ileride sayılabilecek bu düşünceleri elbette kendi döneminde kabul görmedi. Bu yaklaşımını içeren öğretisi nedeniyle 1141'de Sens konsilinde yargılandı ve mahkum edildi. Son olarak Abelardus'un ahlak öğretisi de tümeller tartışmasında almış olduğu konumuyla paralellik taşımaktadır. Tümeller de ahlak kuralları da şeylerin içinde olmadıklarından her ikisine ilişkin varoluş kaynağı sadece tanrıda bulunmaktadır. Önemli olan şey, Bireysel insanın konuya ilişkin tavrıdır. Abelardus'un kurduğu ve başında bulunduğu okul 12. yüzyılın çok önemli atçılarını yetiştirmiştir. Orta çağda özellikle Thomas Aquinas'ın düşüncelerinde önemli yer tutan Petrus Lombardus'un Abelardus'un öğretisinden etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Abelardus'un belki de en büyük şanssızlığı ölümünden sonra gelen çağın Aristoteles'in yeniden keşfedildiği bir çağ olması ve bütün düşünce akımlarının bu durumdan önemli ölçüde etkilenmesidir. Orta Çağ felsefesi döneminin önemli isimlerinden Anselmus ve Abelardus adlı düşünürleri ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programımızda Johannes Scotus Eriugena adlı düşünürü ele alacağız. Ve sizlerle Eriugena'nın yaşamı ve yapıtları, tanrı ve yaratılış anlayışı, insan anlayışı ve insanın evrendeki yerine ilişkin görüşleri konularında bilgiler paylaşacağız. Eriugena, Erin halkından doğan anlamına da yani İrlandalı İrlanda'da doğmuş demektir. Orta çağın belki de tek İrlandalı filozofudur. Kesin doğum tarihi bilinmeyen ancak 810 yılı civarında doğduğu kabul edilen Eryugena Karolenj döneminde Avrupa'da dolaşmış çok sayıda bilginden biridir. Büyük bir olasılıkla Atina'da belki doğuda bir merkezde eğitim almıştır. Yaklaşık olarak 845 yılında 2. Karolus'un himayesindeki kraliyet okulunda özgür sanatlar üzerine dersler vermiştir. Bu sürede müzik ve tıpla da ilgilenmiştir. 870'li yıllarda İngiltere'ye dönmüş ve 877 yılına kadar dersler vermiştir. Onun bir diğer önemli başarısı kendinden önce yaşamış olan önemli filozofların ve din adamlarının eserlerini eski Yunanca'dan Latince'ye aktarması ve bunlar üzerine çeşitli yorumlar yazmış olmasıdır. Johannes Scotus Eriugena'nın tanrı ve yaratılış anlayışına baktığımızda genel olarak tüm ortaçağ filozoflarının ilgilendiği konu olan tanrıyla dünya arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalıştığını görüyoruz. Bu birlik ve çokluk ilişkisi nihayetinde insanın tanrıdan nasıl çıktığını ve ona nasıl geri döneceğine ilişkin bir sorgulama süreci meydana getirir. Bu sorgulama sürecinin temelinde tıpkı diğer bütün filozofların yaptığı gibi hakikati arama kaygısı yatar. Eriugena'nın Doğan'ın bölümlenmesi başlıklı eserinin birinci kitabında şeylerin ilk ve temel ayrımı olanlar ve olmayanlar şeklinde yapılmaktadır. Basitçe tanımlarsak varlık akıl ve duyular aracılığıyla kavranılan Herhangi bir şeydir. Bununla birlikte akılla veya duyularla algılanamayacak olan türden var olanlar da bulunmaktadır. Bu var olanların en başındaysa Tanrı gelmektedir. Orta çağın neredeyse tamamını etkilemiş olan bu anlayışa göre Tanrı, hiçbir şekilde aklın veya duyuların nesnesi olamaz. Bu anlayışla biçimlenen doğayı eriyu Temel olarak Tanrı ve onun yarattıkları şeklinde ikiye indirgenebilecek dört ayrım çerçevesinde ele almıştır. Bu ayrımları şu şekilde sıralamak mümkündür. Filozofun ilk ayrımı yaratan ve yaratılmayan doğadır. Burada doğadan anlaşılması gereken doğanın Tanrı olduğudur. Tanrı yaratıcı olduğundan her şey Tanrı'dan meydana gelmiştir. Yaratan olmasıdır. Temel anlayış Tanrı'nın özünün insanın en üstün özellikleriyle bile kavranamayacak bir yapı olduğudur. Bu bakımdan bir yaratıcı olarak Tanrı'nın ötekilik özelliği bulunmaktadır. Tanrı zamanda başlangıcı olmayan ve kendi varoluşu için nedensiz bir yapıdadır. Tanrı her şeyin doğasının bizzat yaratıcısıdır ve bu şekliyle de her şeyin nedeni ve başlangıcıdır. Bundan dolayı da doğanın ilk ayrımındaki yaratan ve yaratılmayanla Tanrı'nın kastedildiği açıktır. İkinci ayrım yaratılan ve aynı zamanda yaratan doğadır. Tanrı sınırları belli olmayan bir varlıktır. Tanrı kendisinin ne olduğunu bilemez. Çünkü kendisi bir ne değildir. Üçüncü ayrım ise yaratılan ve yaratmayan doğadır. Aynı yapının bütün şeyler için bir amaç olduğunu, bir nihai hedef olduğunu düşünebiliriz. Bütün var olanlar, Kendilerini yaratan Tanrı'dan uzaklaştıkları ölçüde yaratılmışlıklarını daha açık bir şekilde sergilemektedir. Son olarak dördüncü ayrımsa ne yaratan ne de yaratılan doğadır. Buna göre bütün yaratılanlar Tanrı'da bir araya geleceklerinden onların yaratılmışlık özellikleri de ortadan kalkmış olacaktır. Eriugena'nın doğaya ilişkin yapmış olduğu ayrım işte böyle. Şimdi son olarak düşünürün insan ve evren anlayışını kısaca ele alalım. Ona göre doğanın üçüncü ayrımı olan yaratılan ve yaratılmayan da işaret edilen ilahi idealar tarafından yaratılan bireylerdir. Bunların hepsi birer yaratılan olarak belli bir nedene bağlı olarak var olmuşlardır. Bundan dolayı varoluşlarına ilkece yüklenen amaçları doğrultusunda bir hayat sürmek zorundadırlar. Bu üçüncü bölünme Eriugena'nın birden çıkan ve tüm evrenin görünür hale gelmesine neden olan yaratılışın bölünme kısmının tamamlandığının habercisidir. Yaratılış adı, adı verilen süreç kesintisiz bir durumu işaret etmektedir. İnsan tek ve aynı akılsal ruhla birleşmiş olan bedenden meydana gelir. Bu birleşmiş yapı harika ve anlaşılabilir bir şekilde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesinin içinde insan, yaratıcının imgesinde ve benzerliğinde yaratılır. Bütün bir yaratılış, Beş parçaya ayrılmıştır. Buna göre yaratılan ya bir bedendir, ya bir canlı varlık, ya duyulanabilir varlık, ya akılsal varlık veya zihinsel varlık. Eriugena insanın tanımını insan tanrının zihninde ezeli ebedi bir şekilde biçimlenmiş belli bir zihinsel kavramdır şeklinde yapmaktadır. Tanrı'nın zihninde belirlenmiş olan bir kavrayış olduğu için insanın bilginin içine doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. Zira bilgi ilahi ve insani olmak üzere ikiye ayrılır. İlahi bilgi yaratıcı bilgelikte bulunur ve bu bilgi bütün bir yaratılışı için birincil öneme sahiptir. Eriugena'ya göre görülebilir cisimler görülemeyen şeylerden meydana gelmektedir. Eriugena'nın doğanın bölümlenmesi hakkında başlıklı eseri bütün bir orta çağ boyunca çok rağbet gören bir çalışma olmuştur. Eser, Papa 3. Honorius zamanında özellikle içindeki şu üç madde nedeniyle suçlanmış ve yargılanmıştır. A. Her şey tanrıdır. B. İlahi ideallar yaratılmıştır ve yaratırlar. C. Dünyanın sonunda cinsiyet farkı ortadan kalkacaktır. Bu ve benzer yaklaşımları onun günümüze kadar süren etkisini güçlendiren önemli anlayışlardır. Bu programımızda dönemin önemli isimlerinden Thomas Aquinas isimli düşünürü ele alacağız. Thomas Aquinas kendisinden sonraki bütün bir felsefe tarihini derinden etkilemiş çok önemli bir düşünürdür. Düşünürün 1224 veya 1225 yılında doğmuş olduğu kabul edilmesine rağmen bazı kaynaklar doğum tarihi olarak 1226 yılını da verebilmektedirler. Thomas Aquinas Napoli'deki bir okulda 19 yaşına kadar özellikle 7 özgür sanat üzerinde yoğunlaşan bir eğitim almıştır. 7 özgür sanat iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi trivium, gramer, retorik ve diyalektikten oluşmakta. ikincisi quadrivium ise aritmetik, geometri, müzik ve astronomiyi içinde barındırmaktadır. Thomas Aquinas 1248 yılında hocasıyla birlikte şimdi Almanya'nın bir şehri olan Köln'e gitti. Orada kaldığı 4 yıl boyunca önemli çalışmalar yaptı ve Albertus Magnus'un önerisi üzerine Paris'e geri döndü ve Paris'te dersler verdi. Thomas Aquinas'ın varlık hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak için öncelikle belli başlı bazı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunların başında dönemin önemli kavramlarından biri olan yaratılış teorisi gelmektedir. Düşünüre göre birbirinden farklı varoluşlar olduğu gibi birbirinden farklı pek çok form da vardır. Bunların üstünde birleşik bileşik formlar, onların da üstünde bitkisel formlar yer almaktadır. Thomas Aquinas'a göre yaratılmış olan her varlık sınırlı ve belirlenmiştir. Bu Onların varoluşlarından başka bir şeydir ve Thomas Aquinas buna ne ilk veya öz demektedir. Yaratılanla yaradan arasındaki ilişki özsel bir ilişkidir. Yaratılmış olan hiçbir şey yaşamsallığını kendi başına sürdüremez. Thomas Aquinas, Platon'un Parmenides diyaloğunda işaret ettiği ...birliğin çokluktan önce gelmesi gerektiği şeklindeki düşüncesine bu yüzden önem verir. Thomas Aquinas'a göre pay alma yoluyla var olan her şey aynı zamanda bir nedene bağlı olarak varlığa gelmiş demektir. Pay alma gibi bir edimden söz ediliyorsa orada mutlaka kendi içinde varoluşu bakımından tamamlanmış... Ve kendine benzeyenlerin nedeni olacak güç ve yetenekte bir varlık bulunmalıdır. Thomas Aquinas'a göre her bir yaratılmış olan bizzat kendi yetkinliğini elde etmek adına bir çaba göstermektedir. Bu yetkinlikler ilahi yetkinlik ve iyilikten pay almaktadırlar. Bu yüzden Thomas Aquinas'a göre Tanrı sadece yetkin bir etkileyici neden olmakla kalmaz. O... Aynı zamanda her şeyin kendine yöneldiği bir nihai neden, bir amaç neden olarak da karşımıza çıkar. Thomas Aquinas, Tanrı'nın var olan her şeyin tümel nedeni olduğunu ve her şeyi yoktan var ettiğini ileri sürer. Thomas Aquinas'ın Tanrı kanıtlamasına düşünce tarihinde kozmolojik Tanrı kanıtlaması denmektedir. Beş yolda denilen Tanrı kanıtlaması şu şekilde açıklanmıştır. Birinci yolda Thomas Aquinas bizzat nedenin kendisinden hareket ederek Tanrı'nın bilgisine ulaşmanın olanaksız olduğunu düşünür. Evren zorunsuz varlıkların bir çokluk içinde sıralandıkları bir yerdir ve dolayısıyla harekete tabi olan şeylerle doludur. Bu yüzden... Thomas Aquinas'a göre bizim için birinci ve en açık kanıtlama biçimi hareketle ilgili olanıdır. İkinci yoldaysa Thomas Aquinas iki tür etkileyici nedenden söz etmektedir. Bunlardan birincisi tıpkı Platon'un düşündüğü gibi bütün duyulanabilir formların dışsal bir yapıdan bir tür form kazandırıcıdan kaynaklandıklarına ilişkin görüştür. İkinci etkileyici neden olarak potansiyel durumda olmak yani salt yoklukla edim halindeki varlık arasındaki orta durumdur. Üçüncü yola göre doğadaki şeyler oluş ve bozuluşa tabi olarak yaratılmışlardır. Bundan dolayı olmaları veya olmamaları türünden bir olasılığı kendilerinde taşımaktadırlar ve Thomas Aquinas'a göre de bu varoluşa herkes Tanrı demektedir. Dördüncü yola göre var olanların düzeninde çeşitli türden niteliklerin her bir var da aynı derecede ortaya çıkmadığı açıktır. Bazı insanlar iyi bazıları onlardan daha iyidir. Kimi hükümdarlar adil başka bir hükümdarsa ondan daha adildir. Bütün bu cinslerin zirvesindeki en yüksek var olanların da nedeni ...var olanların bütün yetkinliklerinin nedeni olan Tanrı'dır. Sonuncu kanıtlamaya ise teleolojik kanıtlama adını da verebiliriz. Bu kanıtlama aslında sadece yaratılışa tabi olan varlıkların basit teleolojik anlamda bir ontolojik yol haritasını çıkarmaz. Fakat aynı zamanda Aristoteles'in bu önemli terimini ön plana koyarak onu... Thomas Aquinas'ın bağlı olduğu Hristiyanlığın ilkeleriyle uzlaştıran bir platforma taşır. Thomas Aquinas'ın bilgi anlayışına göre ise dünyada yer alan nesneler sürekli bir değişim içinde olduklarından sadece duyu bilgisinin sın sınırları içinde kalarak onlara ilişkin yargıda bulunmakta olanaksızdır. Bilmek akılsal bir etkinliktir ve insan sadece akılsal olduğu sürece bir insandır. Akılsallık insanın anlama ediminde bulunması ve yargı üretmesidir. İki parçalı bir yeti olan aklın soyutlama eylemini gerçekleştiren kısmına etkin akıl denir. Etkin akıl edilgin aklın anlama edimini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu anlaşılabilir nesneleri oluşturmaktadır. Bunun için bireyselliklerini devam ettiren imgelere gereksinimi vardır. İmge, duyulama olmaksızın hiçbir şekilde ortaya çıkmayacak bir yapıdır. Değerli arkadaşlar, Thomas Aquinas'ın bilgi anlayışı böyle. Şimdi de gelin son olarak düşünürün ahlak ve toplum anlayışını özetleyelim. İnsan, Thomas Aquinas'a göre bizzat kendi gelişimi için çabalamakta ve bu bağlamda Tanrı'dan pay almaya ve onun benzerliğinde büyümeye çalışmaktadır. Zira ona göre kendi yetkinliğine yönelen her şey ilahi modele doğru yol almaktadır. Thomas Aquinas'a göre akıl ahlaki zorunluluğun köküdür. İrade doğal bir biçimde iyi olana doğru yönelir ve pratik akıl bizim iyiye yönelmemizi kötüden de kaçınmamızı buyurur. Bu şekilde ortaya çıkan ve adına doğal yasa denilen yasa akıl sahibi olan her bir varlığı üç doğal eğilim çerçevesinde yönlendirir. Hayatını korumak ve sağlığını muhafaza etmek, çoğalmak ve karısı ve ailesine göz kulak olmak, hakikati gözetmek suretiyle akılsal hayatını geliştirmek, ve sosyal erdem içinde büyümektir. Thomas Aquinas'a göre birliği sağlanmış olan toplum huzur içinde demektir. Bir toplumun iyi bir hayat sürmesi için üç gereksinimi vardır. Toplum huzur içinde birleşmelidir. Bu şekilde birlik sergileyen toplum iyi eyleme doğru yönlendirilmelidir. Yönetici erdemli bir hayat sürmek için gereken her şeyin sağlandığından... Emin olmalıdır. Bu programımızda Rogerus Baco, Bonaventura ve Albertus Magnus isimli düşünürleri ele alacağız. Ve sizlerle Rogerus Baco'nun eleştirel felsefesi, ahlak ve toplum anlayışı, Bonaventura'nın yaratılış, insan, bilgi ve ahlak anlayışı, Albertus Magnus'un bilgi anlayışı ve felsefe ilahiyat ayrımı konularında bilgiler paylaşacağız. Öncelikle Rogerus Bako'nun eleştirel felsefesi ahlak ve toplum anlayışını ele alalım ve yaşamı ve yapıtlarıyla konumuza başlayalım. Rogerus Bako ya da daha tanınmış adıyla Roger Bacon 1214 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Oxford Üniversitesi'nde 1228-1236 yılları arasında eğitim görmüş, 1237-1247 tarihler arasında Paris Üniversitesi'nde dersler almıştır. Özellikle astroloji alanındaki çalışmalarından dolayı suçlamalara maruz kalan Bako, 1292 yılına kadar hapis yatmış, aynı yıl içinde de ölmüştür. Bako, İbnül Heysem Aristoteles ve Seneca'dan etkilenmiştir. Kaleme aldığı De Multiplicatione Speciere adlı eseri doğa felsefesi alanında önemli bir çalışmadır. En önemli eseri olan Opus Majus eksiksiz olarak ilk defa 1733 yılında Londra'da basılmıştır. Opus Majus adlı eserinde gerek eski düşünürleri gerekse kendi çağının düşünürlerinin yanlışlarının başlıca dört nedene dayandığını iddia etmektedir. Bu yanlışları değeri olamayan otoriteye teslimiyet, geleneğin etkisi, yaygın ön yargılar ve bilginin gösterişli teşiriyle bilgisizliğin gizlenmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Rogerus Bako daha sonraları Thomas Aquinas'ın da yapmış olduğu gibi Arap bilim insanları ve Hristiyan inancına uymadığı gerekçesiyle suçlanan akılsallaştırılmış Aristotelesci öğreti arasında köprü kurmaya çalışmaktaydı. Düşünüre göre insanların çoğu bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsa bu olasılıkla yanlıştır. Zira topluluklar bilgeliğe giden yoldaki en kötü rehberlerdir diyerek toplumun genelinin inandığı şeylerin doğruluğuna yönelik bir eleştiri de getirmiştir. Son olarak Rogerus Bakon'un ahlak ve toplum anlayışına baktığımızda ise düşünürün özellikle ilahiyat alanında biçimlendirdiği düşüncelerinden yola çıkarak toplumsal sorunlara da çözüm arayışı içinde olduğunu görmekteyiz. Evet Rogerus Bako'nun yaşamı, eserleri ve düşünceleri böyle. Şimdi geliniz bir de Bonaventura'nın yaşamına, yaratılış, insan, bilgi ve ahlak anlayışına bir göz atalım. Bonaventura ya da asıl adıyla Giovanni Fidenza, İtalya'nın Viterbo kenti yakınlarındaki Bagnoregio'da 1221 yılında doğdu. 1238 yılında Fransisken tarikatına girdi. Bundan hemen sonra Paris Üniversitesi'nde Alexander Haliensis'in danışmanlığı ve idaresinde eğitimine devam etti. Yaklaşık olarak 1248 yılında Paris Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1273 yılında kardinal olan Bonaventura 1274 yılında öldü. Düşünürün ardında bıraktığı yazılı eserlere baktığımızda Petrus Lombardus'un fetvaları üzerine yorumlar, aklın tanrıya yolculuğu ve sanatın ilahiyata indirgenmesi hakkında isimli çalışmalarının önemli eserleri arasında olduğunu görmekteyiz. Bona Ventura'ya göre Plotinus'un Enneades'inden itibaren yaratılış düşüncesi felsefede iyice yer etmiş bir sorundur. Bu sorun kendisini temel olarak tek tanrılı dinlerin anlayışına teslim etmiş gibi görünebilir. Bonaventura'ya göre Tanrı'nın evreni biçimlendiren ve ona varoluşunu veren varlıktır. Bu varlık yarattığı evrenin tümünü kendinde barındıran güçtür. Bonaventura özellikle Robertus Grossetesta ve Rogerus Bakon'un etkisi altında ışık teorisi adlı bir teori geliştirmiştir. Bu teoriye göre ışık dört farklı biçimde anlaşılmalıdır. Bu biçimler mekanik ve yetinin ışığı olarak dışsal ışık, duygu algısını harekete geçiren formlarla ilgili olan aşağı ışık, zihinsel hareketleri aydınlatan içsel ışık ve insan aklının hareketlerini keşfeden zihinsel bilgiyi elde eden daha yüksek Bona Ventura'nın insan ve bilgi anlayışına göre madde ile zihinsel formun bir araya gelmesi sonucunda birey ortaya çıkmaktadır. Düşünüre göre eğer zihinsel ruh sayısal olarak bütün insanlar için bir olsaydı o zaman insanın hayvandan farkı kalmazdı. Dolayısıyla her bir bireysel insanın diğerinden ayrılmasının nedeni her bir insanı bir bireysel insan haline getiren ruhudur. Bonaventura'nın elde ettiği ruhun ölümsüzlüğüdür. Bonaventura ruhun ölümsüzlüğünü, ruhun amacı, tanrıya benzemesi ve ruhun etkin neden olması bağlamları içinde kalarak da anlaşılabileceğini düşünmektedir. Bonaventura. Ahlak anlayışına baktığımızda temel sorunlardan bir tanesinin insanın Tanrı'nın yardımı olmaksızın iyi bir davranış sergileyip sergileyemeyeceği olduğunu görüyoruz. Düşünüre göre olumlu işleri gerçekleştirmek için belli bazı erdemlerin hayatımızda etkin olması zorunludur. Bu ilahi erdemler en yüksek dürüstlük, varlığın durağanlığı, Pratik bilgelik ve saflıktır. Evet de Bona Ventura'nın yaşamı ve felsefesi böyle. Şimdi son olarak Albertus Magnus'un görüşleri üzerinde duralım. Albertus Magnus bir Almanya'da yaklaşık 1200 yılında dünyaya geldi. 1229 yılında Dominiken tarikatına girdi. Paris Üniversitesi'nde bir kürsü de çalışmaya başladı. 1248 yılında Paris'i terk etti ve Köln'e yerleşti. 1261 yılında o dönemin en ünlü çevirmeni olan Guilelmus de Moerbeca ile Viterbo'da buluştu ve orada çeşitli yazılarını kaleme aldı. 15 Kasım 1280 yılında öldü. Kendisi Orta Çağ boyunca evrensel öğretici olarak anılmıştır. Eserlerinden bazıları Gökyüzü ve Ay hakkında, Ruh hakkında, Ruhun yapısı ve kökeni hakkında, hareketin ilkeleri hakkında, oluş ve bozuluş hakkında ve mineraller hakkındadır. Kendisini bir Aristotelesçi olarak gören düşünür, asıl olarak Platon'la öğrencisi Aristoteles arasında bir uzlaşma aramıştır. Albertus Magnus, insanın ruh ve bedenden meydana geldiğini söylemektedir. Ruhun bedenle olan ilişkisi doğal bir ilişkidir. Ruh, ruhsal bir töz olduğundan yalın anlamda bir formdur. Ruh, Tanrı'nın özel bir yaratmasıdır ve bundan dolayı onun içeriğinde maddi olana yer yoktur. Albertus Magnus'a göre ruhta iki kısım bulunmaktadır. Bunlardan ilki edilgin, ikincisi de etkin olanıdır. Magnus'un felsefesindeki en keskin ayrımlardan biri, felsefeyle ilahiyat arasında yaptığı ayrımdır. Ona göre ilahiyat kökenini vahiden almaktadır. Bu kökenin yani vahyin işlenmesi ve insan için anlaşılabilir bir duruma getirilmesi doğal akıl aracılığıyla mümkündür. Magnus doğadaki mineralleri, bitkileri, hayvanları ve böcekleri sınıflandırma işine girmiş. Ve bu alanlarda bugün dahi ciddiyetle ele alınan ve itibar gören eserler meydana getirmiştir. Evet değerli arkadaşlar, Orta Çağ felsefesi döneminin önemli isimlerinden Rogerus Baco, Bonaventura ve Albertus Magnus adlı düşünürleri ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programımızda Latin İbn Rüşçülüğü ve Johannes Duns Scotus başlığını ele alacağız ve sizlerle Latin İbn Rüşçülüğü ve etkileri, Sigerus de Brabant'ın yaşamı, yapıtları ve felsefe anlayışı, Boethius Dacus'un yaşamı, yapıtları ve felsefe anlayışı, Johannes Duns Scotus'un yaşamı, yapıtlarıyla ilgili bilgi ve ahlak anlayışı konularında bilgiler paylaşacağız dilerseniz öncelikle Latin İbn Rüşçülüğü ele alalım ve öncelikle kısaca İbn Rüşt kimdir ona değinelim. Thomas Aquinas'la birlikte bu yüzyılın en önemli filozofu İbn Rüşt'tür. İbn Rüşt yorumları ve kendi özgün yapıtlarıyla Orta Çağ üniversitelerine adeta bir bomba gibi düşmüştür. Bu etkinin hemen ardından katolik otoriteler Müslüman kimliğine sahip bir filozofun düşüncelerinin kendi imanlarına zarar verebileceği endişesini dillendirmeye başlamışlardır. Başta Albertus Magnus ve Thomas Aquinas olmak üzere pek çok filozof i̇bn e karşı yazılarak, yazılar yazarak onun, Aristoteles'e yönelik yorumları arasından Hristiyan imanına uygun olmayanları çürütmeye çalışmışlardır. İbn Rüşdçüler aslında kendilerine model olarak Aristoteles'i almaktaydılar. Paris Üniversitesi'ndeki Aristoteles derslerinde genellikle İbn Rüşt ağırlıklı yorumlar ön plana çıkmıştır. İbn Rüşdçüler arasında İki isim ön plana çıkmış ve düşünceleri karşıtları tarafından ciddiye alınmıştır. Bunlar Sigerus de Brabantla Boetius Dacus'tur. Gelin şimdi Sigerus de Brabant'ın yaşamı, yapıtları ve felsefe anlayışını ele alalım. İbn Rüşçülerin 13. yüzyıldaki bilinen lideri olan Sigerus de Brabant'ın Belçika'da 1240 dolaylarında dünyaya geldiği sanılmaktadır. İlk eğitimini Liège kentinde aldıktan sonra Aziz Paulus Kilisesi'nde rahip olmuştur. Sigerus de Bravant'ın mantık yapıtları arasında mantıkla ilgili sorular, sofismata, Aristoteles'in yapıtları üzerine yazdığı yorumlar arasında de anima, üstün yorum, oluş hakkında fizik ve metafizik yer almaktadır. O dönemdeki en ünlü metinlerden olan nedenler kitabıyla kendi özgün çalışmaları olan nedenlerin zorunluluğu ve olumsallığı hakkında akılsal ruh hakkında önem taşımaktadır. Değerli arkadaşlar Brabant'ın eserleri böyle düşünürün tanrı ve evren anlayışına bakarsak bu anlayışının Aristoteles'ten kaynaklanan bir anlayış üzerine inşa edilmiş olmasına karşın gene de yeni Platoncu bazı unsurlar içerdiğini görürüz. O da tıpkı Aristoteles gibi ilk felsefenin konusunun varlık olarak varlık olduğunu söylemektedir. Tanrı ilk varlık ve bütün şeylerin ilk nedenidir. Bu özelliklerinden dolayı Tanrı'nın saf bir varoluşu olduğunu söyleyebiliriz. Madde, Sigerus'a göre yaratma eyleminde tanrıyla fizik evren arasında bir tür ara bulucu görevi üstlenen göksel alemlerin ve ilahi zekanın etkinlerinin tam anlamıyla alınmasına engel oluşturacak bir eksikliktir. Sigerus de Brabant, evreni başlangıcı ve sonu olmayan bir yapı olarak düşünmektedir. Brabant'ın yaşamı, eserleri ve felsefesi kısaca böyle özetlenebilir. Gelin şimdi de Boetius Dacus'un ve felsefe anlayışını ele alalım. Boetius Dacus 13. yüzyılın Sigerus de Brabant'la birlikte radikal Aristotelesçiliğinin en önemli isimlerinden biridir. Boetius Dacus dünyanın ezeliliği, ebediliği sorunu üzerinde durur. Düşünür, yaratılışçı çizgiye yakındır. Ona göre bir metafizikçi, akılsal araçlar yardımıyla dünyadaki her şeyin olumsallığını ve dolayısıyla bir ilk nedenin varlığını ortaya koyabilir. Ancak metafizikçinin gene de yapamayacağı şey dünyanın ezeliği ebedi olduğunu kanıtlamaktır. Dacus'un yaklaşımları ortaya iki boyutlu bir görüntü ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki akıl iman arasındaki ilişkidir. Buna göre felsefe insan aklının bir eseridir. İkincisi ise çifte hakikat öğretisidir. Buna göre doğal felsefesiyle uğraşanlar kendi alanlarında kaldıkları sürece ortaya koydukları önermeler doğru olacaktır. İmanın alanına giren önermeler de fizik önermeleriyle aykırı düştükleri durumlarda bile yine aynı şekilde doğrudurlar. Şimdi de son olarak... Johannes Duns Scotus'un bilgi ve ahlak anlayışı üzerinde duralım. Scotus, Orta Çağ'ın özellikle skolastik döneminin önde gelen isimlerinden biridir. 1265 dolaylarında İskoçya'da doğmuştur. 1288 yılında Oxford Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Scotus'u tarikat Paris'teki üniversiteye göndermiş ve eğitimine orada devam etmesini sağlamıştır. 1307 yılında majister ünvanını almıştır. Almanya'ya eğitim çalışmaları amacıyla gönderilmiş ve burada henüz 42 yaşındayken ölmüştür. Scotus, Paris Üniversitesi'nde verdiği derslere ilişkin yorumlarını Paris Yapıtı adlı başka bir yapıtta bir araya getirmiştir. Bütün ortaçağ filozoflarının kabul ettiği Aristoteles'ci bilgi anlayışını genel anlamda Scotus da kabul etmektedir. Düşünüre göre insanın en yüksek güçleri onun aklı ve iradesidir. Henrikus de Gandavo'ya göre değişmez, sabit bir durumun açığa çıkması için gene onun gibi sabit, dolayısıyla ilahi bir aydınlanma gereklidir. Dun Scotus, Gandavon'un bu düşüncelerine karşı çıkmıştır ona göre. En azından üç alanda biraz önce sözünü ettiğimiz ilahi aydınlanma olmaksızın şeylerin bilgisindeki doğruluk kesin bir şekilde elde edilebilir. Bu üç alandan ilki, ilk ilkeler ve onlardan çıkartılan her şeydir. İkincisine göre sadece ilk ilki olarak andığımız tümel önermeler fizik evrenle ilgili olan bilimsel ilişkimizi biçimlendirmez. Biz aynı zamanda duyu tecrübelerimiz aracılığıyla da şeyler arasındaki düzenli ilgiyi bulup ortaya çıkartabiliriz. Dunscotus kesin bilgi elde edebileceğimiz üçüncü alanın kendimize ait eylemlerimizle ilgili olduğunu söyler. Düşünürün tanrı kanıtlamasına baktığımızda ise Dunscotus için tanrının varlığının kanıtlanması posteriori bir tarzda gerçekleştiğini görürüz. Ona göre Tanrı vardır yargısı analitik değil, sentetik bir yargıdır. İnsan Tanrı'nın varlığına ancak Tanrı'nın yeryüzündeki etkilerini inceleyerek, bu etkilerden nedenlere doğru ilerleyerek ulaşabilir. Zihnin asıl konusu olan bu ilk varlığın yani Tanrı'nın kendisi nedensiz bir varlıktır. Tanrı etkindir, salt akıldır, salt istençtir. Son olarak Scotus'un ahlak anlayışına bakarsak bunun düşünürün irade hakkındaki düşüncesi etrafında biçimlendiğini görürüz. Ona göre irade özgür bir güçtür. Bu yapısı itibariyle de doğal eğilimi olan akıldan daha üstündür. Zira özü göreği özgürdür. İradenin doğanın genel işleyişine zıt bir yapısı bulunmaktadır. İrade aynı zamanda özgür bir şekilde belirlenmiş olduğu hedefine ulaşmaya çalışırken, kendisini bu amaca taşıyacak şeyler üzerinde de özgürce eylemde bulunmaktadır. Duns Scotus doğru aklın ortaya çıktığı yerin, Tanrı'nın iradesinde biçimlenen doğal yasa olduğunu düşünmektedir. Ona göre, ilahi irade iyinin nedenidir. Bu durumun böyle olmasının nedeni, ...Tanrı'nın bir şeyin iyi olmasını istemesidir. Ortaçağ felsefesi döneminin önemli isimlerinden... ...Latin İbn Rüşçülüğü ve Johannes Scotus başlığını ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programımızda dönemin düşünürlerinden Guilelmus de Okam ve Nikolaus Kusanus'u ele alacağız... Dilerseniz öncelikle Gülen Muste Okam'ın yaşamı ve yapıtlarıyla başlayalım. 14. yüzyılın en önemli mantıkçılarından biri olan Okam, 1285 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 1315 yılında Oxford'daki eğitimini tamamladıktan sonra İncil ve Sententia üzerine dersler verdi. 1347 yılında Münih'te öldü. Okam felsefi ve ilahiyat eserlerini 1317-1323 yılları arasında yaşadığı Oxford'da ve 1324-1328 yılları arasında kendini savunmak için bulunduğu Avignon'da yazmıştır. 1330-1347 yılları arasında Münih'te yazdığı eserleri ise polemik ve papa aleyhtarı politik yazılar oluşturur kader ve gelecekteki mümkün şeyler ve Tanrı'nın önceden bilmesi hakkında araştırma gibi çalışmaları bulunmaktadır. Okam'ın Tanrı ve varlık anlayışına baktığımızda ise, düşünürün Duns Scotus'un Tanrı'yı mutlak, üstün, yetkin, biricik ve sonsuz, şeylerin etkin ve nihai nedeni olarak anladığı yaklaşımına karşıt bir tavır sergilediğini görüyoruz. Okam'a göre akıl, Soyutlama yaparak Tanrı'nın bilgisine ulaşamaz. İnsan aklı bu biçimde özellikler olan bir varlığı algılamak bakımından yetersizdir. Çünkü Tanrı maddi bir nesne değildir ve ona göre Anselmus'un dile getirdiğinin aksine Tanrı vardır önermesi fizik dünyada yaşayan bir insan için açık bir önerme değildir. Bununla birlikte düşünür. Tanrı'ya ilişkin olarak insanda bulunan bir kavramın dolaysız bir şekilde ilahi özü yani Tanrı'nın özünü değil fakat onunla ilgili insandaki zihinsel temsilleri içerdiğini düşünmektedir. Okam'a göre üretici ya da etkileyici nedenler yerine koruyucu muhafaza edici nedenler belirlemek insan düşüncesini daha kolay ikna edici bir yöntemdir. Fizik üzerine sorular eserinde Tanrı'nın koruyucu olması durumunu ortaya koymaktadır. Bir şey üretildikten sonra o şeyin üreticisinin varoluşunu devam ettirmek zorunda olmayışı Tanrı'nın şeylerin yaratıcısı kavramına kuşkuyla yaklaşmasına sebep olmuştur. Ona göre herhangi bir şey varoluşunu koruma gereği duyuyorsa bu varoluşu koruyan şeyin her an iş başında olması gerekmektedir. Okam'ın tanrı ve varlık anlayışı işte böyle. Şimdi gelin bir de düşünürün bilgiyi tümel ve ahlak anlayışına bir göz atalım. Okam'a göre bilgi ikiye ayrılır. Bileşik bilgi ve bileşik olmayan bilgi. Bileşik bilgi bir önermenin bilgisidir. Bileşik olmayan bilgi ise sezgisel bilgi ve soyutlayıcı bilgi olmak üzere ikiye ayrılır. Duyulanabilir nesnelerin duyular yoluyla tecrübe edilmesi neticesinde bilgi ortaya çıkmaktadır. Bu tecrübe neticesinde bir duyu sezgisi ve algı doğar. Bunu aynı nesneye ilişkin zihinsel bir sezgi izler. Sezgisel bilgi, bireysel şeylerin tecrübeye dayalı ilk bilgisidir. Öte yandan soyutlayıcı bilginin nesnesi de tümel olandır. Okam'a göre sadece tümel olanların değil, ilkel olanların da soyut bir şekilde bilindiklerine tanıklık edilebilir. Düşünürün tümeller konusundaki yaklaşımı adcılık şeklinde belirlenmektedir. Okam'a göre terimler üç farklı biçimde olabilirler. Zihinsel, sözlü, yazılı. Okam'a göre terimler iki ana kısımda değerlendirilebilir. Doğal ya da uzlaşımsal bir şekilde bir nesneyi işaret eden kategorematik terimler, Kategorematik terimlerle ilgileri bağlamında belli bir anlama sahip olabilen sün kategorematik terimler. Okam, dil ve mantık filozofu olarak dilin işlevine ve anlatımına son derece önem vermiş biridir. Açıklamadaki yalınlık ilkesiyle zorunlu kalmadıkça şeylerin sayısında bir artışa gitmemek gerektiğini dile getirir. Aynı konuda yalın ve karmaşık açıklamalarla karşı karşıya kaldığımızda bunlar aynı açıklama düzeyine sahip olduğu sürece daima yalın açıklamaları tercih etmemiz gerektiğini savunan bu yaklaşıma felsefe tarihinde Okam'ın usturası adı verilmiştir. Son olarak düşünüre göre ahlak, aklın ve başka zihinsel koşulların dikte etmesi sonucunda belirlenen iradenin gücüne uygun düşen insani eylem biçimidir. Bu eylem tarzlarının tek amacı iyiliktir. İyilik, herhangi bir şeyin olması gerektiği gibi olmasıdır. Olması gerekeni belirleyen de iradenin kendisidir. Fizik dünyadaki var olan her şey... Tanrı'nın iradesine uygun olarak var olduğundan hem iyidir hem de iyi arzulamaktadır. Okam'a ilişkin olarak anlatacaklarımız bu kadar. Gelin şimdi de Nikolaus Kusanus'un yaşamı ve yapıtlarıyla Tanrı ve insan anlayışı üzerinde duralım. Nikolaus Kusanus Almanya'da 1401 yılında dünyaya geldi. 1416 yılında Heidelberg Üniversitesi'ne girdi. Daha sonra Köln ve Padua Üniversitelerinde eğitimine devam etti. 1426 yılında rahip olarak tayin edildi. Bundan sonraki birkaç yıl sadece pastoral yapıtlar kalem aldı. 1450'de kardinal seçildi ve İtalyan Tirollerinde yer alan Brixene Piskopos tayin edildi. Pek azının yürürlüğe girebildiği birçok reformcu girişime ön ayak oldu. 1464 yılında da öldü. Şimdi de gelin düşünürün tanrı ve insan anlayışı konusundaki görüşlerine bir göz atalım. Düşünürün bu konudaki düşünceleri Öğrenilmiş Cehalet Hakkında adlı eserinden hareketle ifade edilebilir. Yapıtındaki ana konu Tanrı'nın evrendeki varoluşla ilgili ilgisini ve bu ilginin bilinip bilinemeyeceği sorunudur. Kusanus'a göre aklımız bir nesneden ötekine giderek bilgiyi elde etmeye çalışan bir yapıdır ve çelişmezlik ilkesine göre işler. Bu ilke Tanrı'nın bazı sıfatlarını onaylarken, Bazılarını reddetmektedir. Bu sebeple Tanrı birliği içinde aklımızca kavranılmaz bir varlık olarak kalmaktadır. Bunun için bizde akıl dışında başka bir yeti daha bulunmaktadır. Bu yetiye kusanuz zihin adını verir. Düşünür zihnin gücü sayesinde ortaya çıkan ve karşıtların çakışması anlamında biçimlenen ilahiyata birleştirici ve bağlayıcı ilahiyat adını vermektedir. İnsanın en önemli özelliği ise hem maddeyi hem organik ve hayvani hayatı hem de akılsallığı kendinde barındırabilmesidir. Bu yüzden insanı mikrokosmosa benzetir. Kusanus'a göre insanın tanrıyı tanıması ve zihinselleştirme ne de felsefileştirme vasıtasıyla oluşmaktadır. İnsanın aynı zamanda nihai amacı da olan Tanrı'yı tanıması İsa'nın vahiy aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu programımızda dönemin düşünürlerinden Francisco Suarez'i ele alacağız. Dilerseniz öncelikle Francisco Suarez'in yaşamı yapıtlarıyla başlayalım. Suarez 1548 yılında İspanya'da doğdu. 16 Haziran 1564'te Hristiyan dininin en etkili tarikatlarından biri olan Cizvitlere katıldı ve Salamanca şehrinde 1565 ile 1570 yılları arasında felsefe ve ilahiyat eğitimi aldı. Daha sonra farklı şehirlerde felsefe ve ilahiyat dersleri verdi. 25 Eylül 1617'de Portekiz'in başkenti Lisbon'da öldü. Düşünürün başlıca yapıtı 1597 yılında kaleme aldığı Metafizik Tartışmalar isimli eser için Schopenhauer, Skolastisizmin gerçek bir giriş kitabıdır demiştir. Bu eserinin yanı sıra İsa'nın yeniden vücut bulması hakkında ve imanın savunması hakkında isimli çalışmaları da Önemli yapıtları arasında yer alır. Şimdi gelin bir de düşünürün varlık anlayışına göz atalım. Francisco Suarez başlı başına bir metafizik incelemeyi kaleme alan ilk skolastik filozoftur. Aristoteles'ten itibaren ortak kabul metafizik bir bilimdir ve bu bilimin konusu veya nesnesi varlık olarak varlık şeklinde tarif edilmektedir. Bununla birlikte metafiziğin mümkün olan var olanların tümünü birden kendisine nesne yapacağını çıkarsamak da doğru değildir. Francisco Suarez metafiziğin kendisine konu edindiği varlığı bu ister yaratılmış olsun ister yaratılmamış ister tözsel olsun ister ilineksel gerçek varlık olarak belirler. Bu belirlenimin içinde kavransal var olanı almaz. Suarez'e göre maddi ve maddi olmayan nesneler söz konusuysa varlığın formel bir kavrayışının bulunması zorunludur. Bu kavrayış gerçek olan her şey için ortak olmalıdır. Hem gerçeklikle hem de anlamda bir olan bu varlık kavramı kavramların içinde en yalın olanı ve aynı zamanda akıl tarafından kavranması en kolay olanıdır. Suarez bu noktada varlık kavramını ikiye ayırarak anlamaya çalışır. Ens bazı durumlarda olmak fiilinin sıfat hali gibi kullanılır. Bu türden kullanımıyla varlık var olma eylemini sergiler. Başka kelimelerle varlık gerçekten var olan anlamında düşünülür. Bunun dışında terim varlığa gelen veya varlığa gelebilecek olan özü işaret eder. Yani bir gerçek özle birlikte olan şeyi anlatır. Dolayısıyla varlık sadece gerçekten var olanları değil fakat aynı zamanda var olsunlar veya olmasınlar kendinde gerçek varlıkları da Içermektedir. Bu ifadeden anlaşılması gereken varlık mümkün varlıktır. Suarez'e göre varlık şu anda gerçeklik alanında yer almayıp bir zaman sonra yer alma potansiyeline sahip olanları da kapsamaktadır. İkinci varlık biçimi olan aktüel varlıksa olası varlığın sadece belli bir durumunu ifade etmektedir. Suarez, varlık terimiyle şeylerin aktüel varoluşunu anlamaktadır. Öz dediğimiz şey, gerçekten var olmadığı sürece bizim ona, o sanki varmış gibi yönetmemiz söz konusu olamaz. Herhangi bir şeyin varoluşu, ya bir imkan şeklinde anlaşılmalıdır, ya da zaten var olmakla olanın durumu için düşünülmelidir. Orta çağda ve dolayısıyla skolastik felsefede ayrım yapılmadan kabul gören şey, öz ve varoluşun Tanrı'da bir ve ayrı olduğu düşüncesidir. Herkes için olduğu gibi Suarez için de Tanrı'nın özü onun var olmasıdır. Varoluşları bizzat kendi özlerinden kaynaklanmadığı için de Yaratılmış olanlara aynı zamanda zorunsuz varlıklar da denmektedir. Suarez'e göre özü var olmak olan tek varlık Tanrı'dır. Suarez etrafımızdaki her şeyin üretilmiş olduğunu düşünür. Her üretilmiş şey bir başka şey tarafından üretilir. Bu başka şey de üretilmişse o zaman o da bir başka şey tarafından üretilmiştir. Suarez'e göre üretilmişlikten geriye doğru izledikleri yol sadece bir tanedir ve bundan dolayı da sadece ilk üreticiden söz etmek gerekir. Diğer bir ifadeyle ona göre Tanrı bir tanedir ve bunu kanıtlamanın iki değişik biçimi bulunmaktadır. Bunlardan ilki a posteriori bir içeriye sahiptir. İkinci kanıtlama a priori nitelik taşır. Buna göre Tanrı evrendeki tek zorunlu varlıktır. Zira onun özü var olmaktır. Son olarak Francisco Suarez'in doğal yasa anlayışı konusundaki fikirlerine bakalım. Düşünüre göre yasa adil ve düzgün bir irade eylemidir. Yasa aracılığıyla insandan daha yüksek bir iradeyi sergileyen Tanrı, daha aşağıdakileri şöyle ya da böyle eylemde bulunmaya mecbur kılmaktadır. Dolayısıyla yasa söz konusu olduğunda irade vazgeçilmez bir konum sergilemektedir. İradenin ve belli bir ölçüde aklın işin içinde olması, yasanın ve dolayısıyla yasa koyucunun adil ve düzgün olması zorunluluğunu getirir. Aklın yargısında ahlaki hiçbir unsur yoktur. Oysa yasanın birincil özelliği iradedir. İradenin görevi insanın belli bir amaca doğru ilerlemesini yol almasını sağlamak adına araçların kullanılması eylemini düzenlemektir. Bu bakımdan Francisco Suarez'e göre irade bütün insan eylemlerinin biricik ölçütü ve kuralıdır. Bütün insani iradeye hakim olan onların tümünü ve evreni idaresi altında tutan da Tanrı'nın iradesidir. Bu irade aynı zamanda evrendeki bütün yaratılmış olanların iradelerini belirler. Zira Suarez'in anlayışına göre yasa Tanrı'nın iradesinin bir sonucudur. Bu yasa türüne ezeli ebedi yasa adını veren Suarez'e göre doğal yasanın buyrukları da bu yasaya göre biçimlenir. Doğal yasa... İnsandaki doğru akıl olmakla birlikte yasa aklın değil iradenin bir eseridir. Ortaçağ felsefesi dönemini ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programda sizlerle Ortaçağ dönemi felsefesi hakkında bilgiler paylaşmaya çalıştık. Bir başka dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.